Pavlus'tan Korintlilere Birinci Mektup Sekizinci Bölüm Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. Hepimizin bilgisi var diyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bilgi insanı böbürlendirir. Sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. Ama Tanrı'yı seveni Tanrı bilir putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki dünyada put bir hiçtir ve birden fazla tanrı yoktur. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır, bizim için tek bir tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'ti. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Ne var ki herkes bu bilgiye sahip değildir. Hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları yedikleri etin puta sunulduğunu düşünüyorlar. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz. Yersek de bir kazancımız olmaz. Yalnız dikkat edin. Bu özgürlüğünüz vicdanı zayıf olanların sürçmesine neden olmasın. Eğer zayıf vicdanlı biri bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse, puta sunulan kurbanın etini yemek için cesaret almaz mı? Sonuçta bu zayıf vicdanlı kişi Mesih'in uğruna öldüğü bu kardeş senin bilgin yüzünden mahvolur. Bu şekilde kardeşlere karşı günah işleyip, onların zayıf vicdanlarını yaralayarak Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz. Bu nedenle yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemeyeceğim.